Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve Ala Resuline Muhammedin ve ala alihi Ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim Müslümanlar olarak Rabbimiz katında Yaptığımız en Makbul ibadet namaz ibadeti Gelmektedir. Allah Teala Bizim ibadetlerimiz içerisinde en fazla namaza değer vermekte biz kul olarak da en fazla namaz ibadetiyle yükümlüyüz. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Teala buyuruyor ki: "Esteydil billah utluma uhye ileyke minel kitabi u'akimussaleh. İnnes salate tenha anil fahsâi vel münker." Sadakallahu azim. Allah Teala "Namaz kıl ey Habibim" diye emir buyuruyor. Namaz kıl çünkü namaz kötülüklerden ve fenalıklardan alıkoyar. Namaz bir müminin miracıdır. Rabbimiz katındaki de yapacağı en önemli ibadetidir. Bundan dolayıdır ki Allah Teala namaz kıl, namaz her türlü kötülüklerden ve fenalıklardan insanı alıkoyar buyuruyor. Elbette ki bir insan namaz kıldığı zaman, ...namazı kendisini diğer kötülüklere karşı da bir kalkan olarak korur. Bir insan eğer namaz ibadetinde sağlam ise... ...bu görevini tam olarak yerine getirmiş ise... ...bu görev kendisinin başka hatalara düşmesine de engel olur. Onun için bir insan eğer beş vakit namazını sağlam kıldığını düşündüğü halde... ...yanlış şeylerin içerisindeyse o zaman namazını gözden geçirsin. Çünkü o insanın namazında problem var demektir. Değerli kardeşlerim, hadis-i şerifinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, وَعْلَمُوا اَنَّ خَيْرَ اَعْمَالِكُمْ اَسْسَلَىٰ Biriniz ki, en hayırlı ibadetiniz, en hayırlı işiniz, namazınızdır. Bir insanın sağ olduğu sürece, Yeryüzünde nefes aldığı sürece Allah'a en yakın olduğu an, Allah Teala'nın kendisinden en çok razı olduğu an, namaz kıldığı andır. Namaz bu açıdan Allah Teala'nın en fazla hoşlandığı bir ibadettir. Tabii ki namazın pek çok yönü gündeme getirilebilir ama namazın yönlerinden birisi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabenin birisi soruyor. Ya Resulallah eyül ameli eftal, Allah Teala hangi ibadeti yaptığımda çok hoşnut olur dediğinde assalatu ala vaktihe vaktinde kılınan namazdır buyuruyor. Allah Teala'nın namazı çok önemsediği gibi namazın da tabi ki derece derece hali var. En değerli namaz bir insanın İlk vakitinde kıldığı namazdır. İlk vakitinde kılınan namaz en değerli namaz. Tabiinin büyüğü, Seyyidü't-Tabiin Said bin Müseyyeb Hazretleri diyor ki ben namazın o kadar önemli olduğunu bildiğim için 20 yıl boyunca tüm namazlarda da ezandan önce camide oldum. 20 yıl boyunca hiçbir vakitte bile diyor ezandan sonraya kalmadım. Tüm namazlara zamanında gittim. Namazın ilk vakitinde kılınması çok önemli olduğu gibi namazın tadili erken içerisinde yani rükuya, secdeye, kıyama ve kıraata her şeye hakkıyla yerine getirmekte namazın en önemli yönüdür. Peygamberimiz yine hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hırsızların en kötüsü Namazdan çalandır. En kötü hırsız namazdan çalan, namazda tadili erkanı yerine getirmeyen, rekatlara, namazın içerisindeki erkanlara, rükünlere hakkını vermeyen kimsedir. Namaz kılındığı zaman bu yönlerinde tam olarak yerine getirilmesi gerekir. Efendimiz yine hadis-i şerifte buyuruyor ki, Bu ümmetten ilk kaldırılacak şey namazda huşudur. Öyle zaman gelecek ki namaz kılan içerisinde tek bir tane bile huşu kılan huşu ile namaz kılan insan adeta bulunmayacak. Kocaman camiler ağzına kadar dolu olacak. Herkes namaz kılıyor olacak ama içlerinde neredeyse hiç huşu içerisinde namaz kılan kalmayacak buydur peygamberimiz. Onun için de namazlara İtina göstermemiz Yönlerden bir diğeri de Huşu içerisinde kılınmasıdır Namazda tüm Erkana hakkını vermek Namazı kılarken Allah'ın Huzurunda olduğunu düşünerek Kılmak bir insanın Allah'a En yakın olduğu an Namaz kıldığı an dedik Değerli kardeşlerim Hazreti Ali Efendimiz Bir savaşta yaralanıyor Ayağına ok batıyor Ok battığı için de bunu çıkarmak zorundalar. Nasıl çıkaralım diye kendi aralarında istişare ederken en sonunda Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ben namaza durayım, namazdayken çekin. Çünkü namazdayken öyle bir hemhal olurum ki ben artık e, yaptığınız operasyonu hissetmem. Gerçekten de namaza duruyor. Namaz kılarken secdeye gittiğinde ...ayağından o oku çekiyorlar... ...biraz sonra namazı bitirdiğinde dönüp soruyor... İşinizi gördünüz mü? Namaz içerisinde... ...kendisine cerrahi müdahale yapılmış... ...ayağından ok çıkartılmış... ...ama bu cerrahi müdahaleyi bile... ...namazın içerisinde hissetmiyor... ...neden çünkü huşu içerisinde... ...neden çünkü namaz kılarken... ...Allah Teala'nın huzurunda olduğu birinciyle hareket ediyor namaz kılarken dünya işleri gözünün önünden film şeridi gibi gelip geçmiyor. Onun için insan ne kadar çok dünya işlerine bağlanırsa o kadar çok namazdaki huşusu da eksilir. Namaz içerisinde bunların hepsini unutmaya çalışmalı. Namazda sadece Allah Teala'nın huzurunda olduğunu bilmelidir. Yine namazın önemiyle ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Sizden biriniz evinin önünden bir ırmak geçse ve o ırmakta da günde beş defa girip yıkansa o insanda hiç kir kalır mı? İşte diyor namaz kılan insanın da durumu böyledir. Bir insan beş vakit namaz kıldıkça her namaz kılışında günahları affedilir, keffaret olmuş olur günahları. Ve buyuruyor ki yine Peygamberimiz, bir cuma diğer cumaya bir vakit namazı da diğer vakit namazına büyük günahlar hariç bu arada geçen günahlara keffarettir. Bir insan eğer bir farz namazını kılmış ise o namazı kılmakla bir önceki işlediği küçük günahların affedilmesi kendisinden umulur. Tabii ki namazı düzgün kılan insan da bu işleri zaten işlemez zaten kötülüklerin içerisine bulaşmaz. Bir insan eğer kötülüklerin içerisine bulaşmaya başlamışsa bir nesiye namazı terk etmiş ya da namazı hakkıyla yerine getirmemiş. Değerli kardeşlerim, yine rivayet olunduğuna göre şeytan ilk zamanlarda eski milletlerdeki insanlara insani olarak da fiziki, cismani olarak da görünürmüş. Bir gün Birisi bu şeytanı gördüğünde demiş ki, doğru söyle, ben de senin gibi olmak istiyorum. Sen işte insanları, içerisinde ayrı bir yerin var, insanları aldatıyorsun ama şeytansın. Ben de senin ulaştığın makama ulaşmak istiyorum. Şeytan bu insanı reddetmiş demiş ki, mümkün değil, boşuna zorlama, bu olamazsın, benim halime kimse gelemez. Bu kişi ısrar etmiş, demiş yok, ben gayretliyim, kararlıyım, ben de senin gibi olacağım. Söyle ne yaparsam senin gibi olurum Şeytanla böyle bir e, Münakaşaya girmiş Şeytan bakmış ki karşısındaki adam Gerçekten çok kararlı Benim gibi olmak istiyor Demiş ki dur o zaman sana ne yapacağını söyleyeyim Ne yapacaksın Demiş ki bir namazı terk et iki doğru yalan Her şeye yemin et İki tane iş yapacaksın Benim gibi olmak için ne yapacaksın Bir namazı terk et İki Doğru yalan her şeye her zaman yemin et İki şey yap demiş Tabi bu kişi de bunu duyunca Tamam demiş Asla namazı terk etmeyeceğim Bugünden sonra Hiçbir zaman da yemin etmeyeceğim Anladım demiş nasur olacağını Tabi şeytanı aldatmış Hep şeytan aldatacak değil de Bir defada bir insan şeytanı aldatmış Bu lafı duyunca şeytan da yemin etmiş Demiş ki ben de Yemin olsun ki daha hiç kimseye Beynimin altında geçen doğruyu söylemeyeceğim Hiçbir insana nasihat etmeyeceğim Hiç kimseye böyle akıl vermeyeceğim Çünkü verince gerçeği buldun Ve sapıtmaktan kurtulmuş oldun Ne anlıyoruz namazın önemi Şeytanın bizden ilk terk etmemizi istediği şey İlk uzaklaştığımızda memnun olacak şey namazımız Değerli kardeşlerim Namaz Kur'an-ı Kerim'de tam 99 defa zikredilmiş 99 Allah Teala'nın Esmail Hüsna'sı Mübarek isimler Lafz-i Celal'ı tekabül ediyor Bu açıdan önemli Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de namaz ibadeti 32 defa Tek başına zikredilmiş Namaz kıl diye Allah Teala emretmiş Ama tam 67 yerde de namaz ve zekat Birlikte ve zekate. Namaz kılın zekat verin اَقِيمُ ve وَاَنْفِقُوا Namaz kılın, infak edin. Oradan da tabi ki namazla beraber en önemli ikinci ibadetin de infak olduğunu, zekat olduğunu anlıyoruz. Namaz tam 67 defa zekatla birlikte, 32 defa ise tek başına emrediliyor. Ama tam 612 sayfalık Kur'an-ı Kerim içerisinde, 6600 küsur ayet içerisinde, tam 99 defa, ...Allah Teala bize namazı emrediyor... ...değerli kardeşlerim... ...öneminden dolayı... ...yine namazın öneminden dolayıdır ki... ...Efendimiz aleyhissalatü vesselam... ...miftahul cenneti assalâh... ...buyuruyor... ...cennetin anahtarı... ...namazdır... ...her şeyin anahtarı var... ...kapının anahtarı... Neyse, ...işte cenneti açan şey de... ...cennetin giriş yolu da... ...namazdan geçiyor... Bir insan eğer namazlarını tam kılmış ise cennetin kapısı kendisine açılmış oluyor. Tabi cennette aynı zamanda değişik kapılar var. Mesela e, cihat kapısı var. Dünyada hak mücadelesi veren, hakkı hakim kılmak için mücadele eden insanların gireceği özel kapı. Siz hayatınız boyunca önemli bir ibadette bulundunuz. Size özel kapı diyecek Allah. Yine Oruç tutanlar için ayrı bir Kapı var ki Allah Teala Siz benim için Nefsinizi yemekten içmekten İnsani işlerden alıkoydunuz Onun için benim için Yaptığınız gelin Oruç tutan kapısından girin Diye insanlar oradan girdirecek Bir de Sadaka kapısı var Sadaka verenlerin gireceği Allah Teala'nın indiğinde Katında e, sadaka ve zekat, mali ibadetler çok önemli olduğu için bu ibadeti yerine getiren insanlara tahsis edilmiş bir kapı var. Tabii ki diğeri de namaz. Bu kapılar var. Bunu Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Hazreti Ebu Efendimiz de Ya Resulallah diyor. Peki bir insanın bunların hepsinden de girme şansı yok mu? Aynı anda tek elimdeki e, kart, bir kapıyı açıyor değil de birden çok kapıyı açıyor olsa dediğinde buyuruyor ki Peygamberimiz, evet ya Ebu Bekir bu da mümkün, umarım ki sen onlardan birisi olacaksın. Ondan dolayı da Hz. Ebu Bekir Efendimizin fazlına dair anlatılan en önemli özelliklerden birisi budur. Her kapıdan da giriyor olması, namaz ibadetinde de en önde, oruçta da en önde, infakta da en önde, cihatta da en önde. Hepsinde en önde olduğu için allah Teala Peygamberimiz zin ifade buyurduğuna göre Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e her tüm kapılardan da birlikte girme e, lütfunda bulunacak. Değerli kardeşlerim, namaz o kadar önemli ki hayat boyunca terk edilmemesi gereken en önemli ibadet. Sadece Beş vakit namaz değil, beş vakitin dışında da kılmamız gereken namazlar var. Biliyoruz ki her gün normal beş vakitimizin dışında sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsının dışında geceleri teheccüd ibadeti var. Sabah imsak vakti girmeden önce kılınan namaz, teheccüd namazı. Onun dışında sabah namazından sonra Güneş bir mizrak boyu yükseldiği zaman ki 40-45 dakikalık bir süre sonra kılınan işrak namazı. Daha sonra ileriki zamanlarda güneş zevale gelinceye kadar öğlen ezanında yarım saat 40 dakika öncesine kadar kılınan duha namazı, kuşluk namazı yani. Bunun dışında yine akşamla yatsı arası evvabin namazı ve yatsıdan sonra da ...kılınan kıyamülleğil gece namazı. Peygamberimiz... ...bu namazların hepsine de çok önem verirlerdi. Ki teheccüd ilk zamanlarda yalnızca... E, ...tek ibadet olarak farz kılınmıştı. E, hicretten e, 18 ay öncesine kadar... ...beş vakit namaz bu halinde değildi. Önceleri Müslümanlar yalnızca teheccüd namazı kılarlardı çünkü Allah öyle emretmişti. Daha sonra 5 vakit namaz emredilince teheccüd farziyeti ümmetten kalktı. Yalnızca peygamberimize bir görev olarak devam etti. İlk defa sadece teheccüd kılınırdı. İşte teheccüd ibadeti çok önemli olduğu için Tabi'inden bizzat Sabit el-Bunani Hazretleri Sabit el-Bunani Hazretleri Vefat ettiği zaman tabinin önde gelen insanı olarak herkes cenazesine toplandı, onu defnettiler. Defnettikten sonra tam e, kalkacaklardı ki definden hemen sonra bir grup insan onun kabrinden bir taşın çıktığını gördü. Yani kabir öyle bir hale gelmişti ki yükseldi kabir, tabi etrafında bunu defneden sevenleri, muhipleri, Şaşırdılar bu zat önemli bir ibadet mi yapıyor acaba ki neden dolayı bu kabir böyle yükseldi diye merak içerisine düştüler. Dediler ki biz bunu olsa olsa ailesinden öğreniriz ne yapalım? Evine geldiler kızına sordular babanızın cenazesinde defnettikten sonra böyle bir kıyam hali gördük cenaze yükseldi. Nedir bunun hikmeti dediklerinde kızları, kızının gözleri yaşararak şöyle cevap verdi. Babam 50 yıldır teheccüd namazı kılar. 50 yıldır hiçbir teheccüd namazını geçirmedi. Ve babamın şöyle duası vardı ki: "Ya Rabbi, eğer kabirde de bir kişiye namaz kılma imkanı lütfedecek olursan, o kişi ben olayım ya Rabbi." Hep böyle dua ederdi. Görüyorum ki şu anlattıklarınızdan babamın duası diyor makbul olmuş. Değerli kardeşlerim, tabii ki bir insan kendisi beş vakit namaz kılmakla yükümlü olduğu gibi, aile reisleri ailesini namaz kıldırtmakla da yükümlüdür. Onlara bu görevi tebliğ ile de yükümlüdür. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, ehleke اَهْلَكَ بِسْصَلَاتِ وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا Ey Habibim, ailene namazı emret ve sen de namaz üzerine daim ol, sabırlı ol sürekli namaz kılmaya devam et bunu Allah Teala Peygamberimizin şahsında bizlere bu görev vermiştir ey mümin sen kendin namaz kıl kıldığın gibi ailene de bunu emret aileye namaz kıldırmayı emretmek de aile reisinin görevidir onun için bir insanın eğer hanımı namaz hususunda gevşek davranıyor ise bilesiniz ki beyi efendisi eşi kocası Ondan sorumludur. Bu vebale kendisi de ortaktır. Çünkü Rabbimiz kendisine böyle bir görev vermiştir. Nasıl ki hanımın e, geçiminden sorumlu isen bu ibadeti yerine getirmesinden de sorumlusun. Bunun dışında bir insanın aynı zamanda kendi çocuklarına da bu namazı kıldırması, bunu emretmesi, bunu öğretmesi kendisine mahsus bir görevdir. Bugün yapıldığı gibi... Hele bırak uyusun hele çocuk zavallı demek değil. O namaz, çocuğa namazı öğretmek ailenin görevidir. O insan namaza alıştırarak daha çok mutlu yapılmış olur. Beyazıt Bastami Hazretleri de öyle yaşamış. Kendisi küçükken hep namazın önemini duyarmış ki babasına yavarmış Baba ne olur gece kalktığında beni de kaldır. Baba ne olur ben de namaz kılacağım diye... ...babasından böyle ricada bulunurmuş... ...tabii babası da şefkatli, merhametli... ...evladım sen daha küçüksün... E, ...büyüdün de hele kılarsın... ...acele etme diye... ...babası kendisini... ...teskin etmeye çalışırken... ...demiş ki Bayezid ve Hazretleri... ...baba... ...kıyamet günü olduğumuz zaman... ...ben Allah'ın huzurunda diyeceğim ki... ...ya Rabbi ben namaz kılacaktım... ...babam kıldırmadı bana... ...bak böyle söyleyeceğim... ...diye babasını... O küçük yaşında bu noktada bir nevi tehdit etmiş ki babası da büyük bir üzüntüyle aman evladım aman ha beni şikayet etme Rabbimize. Ve o günden sonra da Hazreti Beyazıt Bestami Hazretlerini babası namaza kaldırmış. Gece o da birlikte kalkar. O da birlikte ibadetlerini yerine getirirmiş. Değerli kardeşlerim tabii ki namaz. Bir insan ailesine öğretmelidir, kendisi de erkanıyla gerektiği şekilde namazı kılmalıdır, bu ibadeti yerine getirmelidir dedik. Ki namazın olumsuz yönleri konumuz dışında ama bir cümleyle ifade edelim ki İmam Şafii Hazretleri namaz kılmayan insanın tekfir etmiş. Bu insan dinden çıkar düşüncesinde olmuş ki Şafi mezhebine göre namaz kılmayan bir insanın katli yönünde karar verilmiş. Tabii ki Hanefi mezhebine göre namaz kılmak önemli bir görevdir. Bu görevi yerine getirmeyen insan büyük günah işlemiştir. Ancak tekfir derecesinde değil demişler. Bu açıdan namazın önemini de bu açıdan iyi düşünmek durumundayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okuduğumuz ayet kelime nazir nazil olduğu zaman Ey Habibim ay namaz kıl ve ailene namazı emret ayeti geldiği zaman o günden itibaren de Hazreti Ali Efendimiz ile kızı Hazreti Fatıma validemizi 6 ay süreyle kesintisiz bir şekilde gelip sabah namazlarına kaldırmış. Ev artık neredeyse sabah namazını damadına ve kızına kalksınlar diye gelip kendisi kaldırmış değerli kardeşlerim. Onun için de bu özellikle yaz günlerinde namaza kalkmanın zor olduğu günlerde aile reisleri bu sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek durumundadır. Değerli kardeşlerim, yine namazın fiziki olarak etkilerinden birisi namaz insana sağlık kaynağıdır. Bugün bir Batılı'nın söylediğine göre Batılı filozof diyor ki korkarım ki yakın bir gelecekte tüm insanları Müslümanları namaz ve oruç görevlerini yapmaya zorunlu kılacağız diyor. Bu iki görev o kadar diyor önemli bir görev ki sağlığı korumak için herkese oruç tutacağız, tutturacağız. Yine fiziksel olarak vücudunu sağlam tutabilmek için de. Herkese namaz emredeceğiz. Böyle bir şeyle diyor, karşı karşıya kalacağız, bundan korkuyorum diyor. Vücutta pek çok adaleler var, insanın kasları var. Bu kasların bir şekilde sportif, jimnastik hareketler yapması gerekiyor. İşte bir insan namaz kıldığı zaman, 40 vakit namazda tüm azalarını hareket ettiriyor ve böylelikle her bir kasın, ...en az üç defa hareket ettiği tespit edilmiş. İnsan sağ selam verdiğinde... ...boyun fıtığından kendini önlemiş oluyor. Rüküye gittiği zaman bel fıtığından... ...secdeye gittiği zaman yine diğer kasları... ...vücudunun her bir azası en iyi şekilde çalışmış oluyor. Onun için de namaz ibadeti bir insanda... ...kireçlenmeye karşı önemli bir kalkan. Vücutta eğer kireçlenme... Yaşlılarda görmüşsünüz birisiye namazda gevşek davranmışlar ama namazını tam olarak kılan bir insanda kireçlenme hastalığı kolay kolay görülmez. Başka prostat hastalığı, prostat kanseri de yine namazın öncesinde olan abdestteki tertibe riayet eden insanlarda genellikle görülmez. Ama güzel. Böylene dikkat etmeyen insanlarda çoğunlukla bu hastalık çıkar. Namaz işte hem bir insanda prostata karşı, hem kireçlenmeye karşı, bu tür hastalıklara karşı bir kalkan. Başka, namaz aynı zamanda bir insandaki almzair hastalığına karşı, bunamaya karşı da önemli bir kalkan. Neden? Bir insan günde 40 defa 40 rekat namaz kılıyor. 5 ayrı defa zihinsel faaliyette bulunuyor. Namaz kıldığı zaman bir kere namaz kılmadan önce namazı düşünüyor. Namaz vaktini gözetliyor, saate bakıyor. Namaz kıldığı zaman fatihayı, i sureyi Süreyi okuyor. Bilmedi yeni sureleri belki okuyor. Yine bu sürelerin anlamlarını düşünüyor. Rabbimizin huzurunda nasıl dua ettiğini düşünüyor. Beyni çalışmış oluyor. Beyni de çalıştığı için... Bu hastalığına karşı da namaz insanda önemli bir kalkan vazifesi görüyor değerli kardeşlerim. Bunun dışında tabi ki e, pek çok sağlık faydası namazın sayılabilir ama bir Müslüman namaz kılarken bu sağlık faydaları için değil Allah katında kendisine bir kulluk görevi olduğu için kılar bu kulluk görevini yerine getirir. Bunun sonucunda da Rabbimiz kendisine sağlık nimetleri de bahşetmiş olur. Ve bir insan namaz kıldığı zaman aynı zamanda tüm ibadetleri de bir anda yerine getirmiş olur. Mesela genel olarak ne ibadetleri var? Bir insan namaz kıldığı zaman Kur'an-ı Kerim okumuş olur. Allahu Ekber dedi, Sübhaneke'yi, Fatiha'yı, Zamm-ı Sûre'yi okudu. Kur'an-ı Kerim'den bir parça okudu. Çünkü bir Müslümanın her gün muhakkak Kur'an-ı Kerim okuması gerekir ki, Kur'an-ı Kerim kıyamet günü kendisine şefaatçi olsun diye. Elbette anlamını da öğrenmeli, ne güzel olur. Ama bilmiyorsa bile sadece Kur'an-ı Kerim okuması önemli bir ibadettir, sevaptır. Buyuruyor ki Peygamberimiz, 5 şey var ki iş olmadığı halde sevaptır. İşte bunlardan birisi alimin yüzüne bakmak, Kabe'ye bakmak, ana babanın yüzüne bakmak, bir de Kur'an-ı Kerim'e bakmak. Bir insan Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorsa bile, Kur'an'a ibadet niyetiyle açıp bakarsa, gidip televizyon seyredinceye kadar, dizi seyredinceye kadar, maç seyredinceye kadar, caddede gelip geçenleri seyredinceye kadar, Kur'an-ı Kerim'i açıp yüzüne baksa, sevap kazanmış oluyor. Onun için beş şeyden birisi de bu namazdır. Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in bir insan yüzüne bakması da sevaptır. Değil ki yüzüne bakmak, namaz kıldığı zaman, beş vakit içerisinde her türlü ayeti celileleri okuyarak Kur'an okuma ibadetini yerine getirmiş oluyor. Başka ne yapıyor? Başka tesbih çekmiş oluyor ki insanın Nefis tezkiyeesi açısından yapması gereken önemli görevlerden birisi de sürekli Rabbimizi tesbihatta bulunmasıdır. Namazın dışında da söylerse ne güzel ama namazın içerisinde bir insan rüküya, secdeye gitti gittikçe Subhan Rabbiyal Ala, Subhan Rabbiyal Azim dedikçe tesbihleri yerine getirmiş olur. Başka ne yapar? Bir insan aynı zamanda namaz içerisinde peygamberimizi selatü selam getirmiş olur ettahiyyeti oturduktan sonra Allahümme salli Allahümme barik dualarını okuyarak peygamberimize karşı yapması gereken bir görev olan da yerine getirmiş olur ki önemli bir ibadet onun dışında bir insan peygamberimizin ben günde 70 defa istiğfar çekerim buyurdu istiğfar ...Allah'tan af talebini yerine getirmiş olur. Namazın içerisindeki yaptığı istiğfarlarla, tesbihatlarla. Bunun dışında <gülüyor> namazda... ...Rabbena âtina fi dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gina azabenler... <gülüyor> ...bu duaları okuyarak Rabbimize karşı dua etmiş olur. Rabbimize karşı şükür görevini yerine getirmiş olur. Sadece bir Fatiha suresinde bile pek çok şükür vardır... Pek çok dua vardır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bunları çok önemli olduğu için zaten insan günde 40 defa döne döne döne sabah öğlen akşam yatsı tekrar ediyor. Her namazda Fatiha'yı okuyor. Fatiha'nın anlamı büyük olduğu için ve bir insan Fatiha'yı okumakla da her şeyi yeterince söylemiş oluyor değerli kardeşlerim. Tüm ibadetleri en iyi biçimde yerine getirmiş oluyor. Onun için bir insanın bir insanın hayatı boyunca kendisinden ayırmayacağı en önemli ibadeti namazıdır. Namaz bir insan ölüm halinde bile terk etmeyeceği bir ibadettir. Bir insan eğer normal namazları ayakta kıyamıyla ruku ile kılamıyor durumdaysa oturarak kılar. Tabi bugün olduğu gibi sandalyelerde değil geride oturarak kılması gerekir ki bu toplumumuzda büyük bir yanlıştır. Bir insan eğer e, oturma imkanı var ise yere oturup kıbleye yönelip ayaklarını kıbleye karşı uzatıp öyle namaz kılar. Eğer yere hiçbir şekilde bu halde bile oturamıyorsa ancak sandalyeye dönebilir. Ama bir insanın oturarak namaz kılması gerekir. Ardından buna da gücü yetmiyorsa ima ile bile namaz kılar. Bir insan yattı uzandı ölüm halinde. Bir insan o halde bile namazını ima yoluyla değerli kardeşlerim kılmak zorundadır. Kaldık ki bir insan normal namazlarda eğer kıyamını uzun tutar ise o insanın sekeratı kolay olur buyuruyor. Yani ölüm anında ruhunu teslim etmesi normal hayatındaki namaz kılmasıyla ilgilidir. Namazını düzgün kılmış ise öyle kılar. Tabi şu anda namazın detayını anlatıyor değiliz. Ee, oturarak namazla ilgili ama önemli olan bir insan e, ayakta kılamıyorsa namazını oturarak, kıla, oturarak da kılamıyorsa ima ile bile namaz kılmak durumundadır değerli kardeşlerim. Ve son bir hadis-i şerifle de e, namaz sohbetimizi tamamlamış olalım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki kim 40 gün namazlarını cemaatle kılar ve bu namazlarda iftitah tekbirini geçirmez ise Allah Teala kendisine iki konuda beraat yazar. Birincisi münafıklıktan beraat, ikincisi de ateşten beraat yazar. Kime? 40 gün namazını cemaatle kılan ve cemaatle kılarken de imam rükûa gideceği zaman yetişen değil iftitah tekbirini yetişen insan onun için namazlar çok önemli ama aynı zamanda ibadetle namazları cemaatle kılmak da bir kat daha önemli ki bir insan yatsı namazını ve sabah namazını cemaatle kılarsa geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap alır bilir peygamberimiz ki münafıklara da bu iki namaz zor gelir bir insan Cemaatle namaz kıldığı zaman kendisine 27 kat sevap verilir. Onun için namazlarımız kıyamet günü en çok e, hesaba çekileceğimiz ve ilk defa hesaba çekileceğimiz bir ibadettir. Rabbimizin bizden soracağı ilk görevimiz de namazdır. Kendisine karşı görevlerimiz içerisinde e, Allah e, bütün görevlerimizi hakkıyla eda etmeyi lütfeylesin.